Çıkıcıları protesto edenlerin sesi tarihin her döneminde duyuldu. Aynı şekilde insan özgürlüğünün kısıtlandığına işaret eden görüntüler, sesler hiçbir dönemde eksik olmadı. Yıllar geçtikçe bu ses ve görüntüler sosyal programların uygulanmasına, devletlerin zaman zaman temel özgürlükleri anayasayla garanti altına almasına yol açtı. Ancak çatışmalar, savaşlar, despot yönetimler, yüzyılların çabası sonucu elde edilmiş hakların, haklar konusunda eski anlayışın yerini alan yeni yaklaşımların temelini sürekli olarak sarsmaktan geri durmadı. İki büyük dünya savaşı ve son olarak da soğuk savaş sonrasında ise insan haklarıyla ilgili yeni umut ışıkları da doğdu. Saf Örgütü Amnesty International gibi insan hakları için çalışan örgütlerin ve Uluslararası Kadın Konferansı gibi forumların etkinliğinin artması, İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Kosova bunalımı sırasındaki sözlerinden de anlaşıldığı gibi insan haklarını korumak adına bir başka ülkenin bombalanmasının meşru görülmesi, insan haklarının şu andaki dünya politikasında ne kadar kritik bir önemi olduğunu da ortaya koydu. Eğer küreselleşme iddiası artık iki konuda egemenliğimizi tek başımıza kullanamayacağız. Bunlardan birisi insan haklarıdır, birisi çevre Çevre olgusunda ve insan hakları konusunda egemenliklerimizi başka bir Türkiye'de belirli. insan haklarından sorumlu bakan Rüştü Kazım Yücelen'in de bir toplantı sırasında dile getirdiği gibi artık gelişmiş ülke sayılmanın yolu insan haklarına saygı göstermekten geçiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni yayınlanmasından 50 yıl sonra bile hala tüm dünyada tam olarak uyulmasa da birçok kişi ve ülke belli bir insan hakları anlayışı geliştirmiş gibi görünüyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kökenleri konusunda bir kitap yazan Johannes Morsink'i dinliyoruz. Dünyanın dört bir yanında, okullarda, uluslararası insan hakları diye yepyeni bir ders kondu. Dünyanın her yerinde gazeteler, ahlaktan ne zaman söz etseler, tabii söz ederlerse, insan hakları diliyle konuşuyorlar. Bu insan hakları dili bir yerden başlamış olmalı ki, sanırım bu iki dünya savaşından sonra... İnsan hakları evrensel bildirisiyle kabul gören bir dil. İşte şimdi dünyayı saran bu hareketin kalbi o zaman atmaya başlamıştı. Gerçekten de bugün hangi okula gitseniz ve çocuklara nasıl bir dünya düşlediklerini sorsanız, yanıtları insan hakları evrensel bildirisinde dile getirilen haklarla örtüşüyor. Bırakın okulları artık sokak çocukları bile insanların birbirine insanca davranması gerektiği görüşünü savunuyor. 12, 12. Çekiyor evet, Mersin sokaklarında çocukların mi? boya sandıklarının üzerindeyiz. Adana, Adana. Adana, Adana. Adana. İlyas. İlyas. <gülüyor> Bak çocuklar İlyas. Biz biz biz biz bir, bir oyun oynayalım tamam mı? Evet. Şimdi diyelim ki biz bir gemideyiz. Evet. Titanic gemisi bu. Yıkılmış <Gülüyor> oh, <iyi>, <gülüyor> Tamam, Şimdi dur yıkıldım hadi daha. Biz şimdi güzel güzel gidiyoruz. Rüzgar çıkıyor. Böyle vuvvvv diye. Sallanmaya başlıyoruz. Ben oradan hemen atladım. Atladım. <gülüyor> çok zehirli, çok soğuk. Sonra böyle botlar var, kurtarma botları. Hepimiz Bana her. Sana ha, sana ha yok, yani birer, böyle 5'er evet. 5'er biniyoruz. Sonra bir adaya çıkıyoruz. Adanın adı Umut Adası. Hiç kimse yok, bir tek biz yaşıyoruz Umut Adasında. Ama nüfusumuz kalabalıklaşıyor, giderek büyüyoruz, bir sürü kargaşa oluyor. Sonra sizi seçiyorlar. Diyorlar ki siz gelin buradaki adadaki kuralları koyun, yazın. Burada ne kurallar olmalı? Nasıl olmalı insanlar? Birbirine nasıl davranmalı? İyi davranmalı. Başka? Kavka etmemeli. Başka? Okuma yazma öğrenmeli. Başka? <gülüyor> bir mersaya gitmeli. Başka neler olmalı nasıl davranmalıyız biz bazıları üstün mü olmalı mesela yoksa eşit mi üstün olmalı? olanlar eşit olmalı ya. Başka saygılı olmalı birbirlerine iyi davranmalı kötü ö, küf ö, etmemeliler ve birisini bir işi yaptığında o, o kişi ona yardım etmeli Her biri birbirine destek vermelidir. Başka sen söyle İlyas ne olmalı, İlyas. olmalı bu odada nasıl davranmalı insanlar birbirine İyi olacağız. Okul yoksa okul yatırmalıyız. Tabii başka? Ee, bu, bu, aşağı yardım yardım edip okul atmalıyız. Evet. <gülüyor> Fakir olanlara yardım etmeliyiz. Peki mesela başka milletten insanlar olsa, mesela zenciler olsa filan, onlara farklı mı davranmalıyız? Yok iyi davranmalıyız. Aynı. Aynı. Aynı. Başka, dili, iyi davranmalıyız. başka dilden konuşan insanlar olsa. <gülüyor> mesela <Japon> <gülüyor> e bazıları... Evet mesela Japonca nasıl davranmalıyız? İyi davranmalıyız, davranmalıyız. <gülüyor> destek <gülüyor> vermeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuklar dünyada var olan akımlardan mı bir şekilde etkileniyor? Yoksa hepimiz insan haklarına doğuştan mı saygılıyız sorusu davranış bilimcilerinin yanıt bulması gereken bir soru. Ama şu da bir gerçek ki hayali adada çocukların dövülmemesi gerektiğini hararetle savunan bu çocuklar söz anne babalarının kendilerini dövmesine geldiğinde babamdır sever de döver de diyebiliyor. Yine sadece bu yanıt bile kağıt üzerindeki haklarla gerçeklerin çelişkisini gözler önüne sermeye yeterli. Bütün bunlara rağmen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden bu yana imzalanan bir dizi sözleşme ve anlaşma bu bildirideki maddelerin ağırlığını arttırdı. Bildirinin ülkeleri bağlayıcı bir yanı yok ama ondan sonra yapılan insan hakları konusundaki sözleşme ve anlaşmalar bağlayıcı. Londra Üniversitesi İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesinden İnsan Hakları uzmanı Dr. Çalako Beyani anlatıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hiç kuşkusuz insan haklarının korunması alanındaki önemli gelişmelerinde temelini oluşturdu. 1948'de kabul edildiğinde amaç insanlığı İkinci Dünya Savaşı'nın travma ve trajedilerinden kurtarmaktı. Bildiriyi insan haklarını korumak için kurulan bölgesel sistemler izledi. 1950'de kurulan Avrupa sisteminin bu bildiriye dayandığı açıkça belirtilmişti. Birleşmiş Milletler düzeyinde ise yasal olarak bağlayıcı olan iki büyük insan hakları sözleşmesi ortaya çıktı. Bunlardan ilki siyasi haklar sözleşmesi, ikincisi ise ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi. İnsan hakları evrensel bildirisinin çok etkileyici bir girişi ve temel insan haklarını sıralayan 30 maddesi var. Bunlar arasında ifade özgürlüğü ve yasalar önünde eşitlik gibi siyasi haklardan, çalışma ve eğitim görme gibi ekonomik ve sosyal haklara kadar bir dizi haktan söz ediliyor. Bunlar rengi, dini ve dili ne olursa olsun herkes için öngörülen, herkesin sahip olması gerektiği düşünülen haklar. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin hazırlanmasında öncü rol oynayan Eleanor Roosevelt, 1949 yılında bildirinin giriş kısmını okuyor. Bildiri o dönemde Birleşmiş Milletler üyesi olan 56 ülkenin temsilcileri tarafından, yani şu anda örgüte üye olan 189 ülkeden çok daha az sayıda ülke tarafından hazırlanmıştı. Buna rağmen yazar Johannes Morsink, farklı kültürlerin, geleneklerin ve düşüncelerin bildiriye yansıdığı görüşünde. Bildiriyi hazırlayanlar içindeki en etkin grup Kuzey Atlantik ülkeleriydi. Ama bunlara ek olarak Marksist ülkelerden, Budist ülkelerden altı temsilci vardı. Dört Afrika ülkesi temsil ediliyordu. Sonra Orta Doğu'dan 10-11 tane İslam ülkesi, bir sürü Latin Amerika ülkesi vardı. Bildirinin hazırlandığı sırada herhangi bir grubun hakimiyeti olduğuna inanmıyorum. Tüm kıtaların katılımıyla hazırlanan gerçekten evrensel bir bildiriydi. Aslında bildirinin evrenselliği en çok haklar, dini ve layık açılardan ele alındığı zaman tartışma yaratıyor. Bazı dini liderler kendi kutsal kitaplarının, Evrensel ahlaki ilkeleri ve insan ilişkilerini yönlendirebilecek görevleri içerdiğini savunuyor. Zeki Bedevi, İngiltere'de yaşayan Müslüman din bilginlerinden biri. When it was actually being authored, the authors did not refer to our Bildiri hazırlanırken bizim toplumlarımıza hiç atıfta bulunulmadı. Baz alınan toplumlar batı toplumlarıydı. Onların idealleri benimsenmişti. Bize göre batı toplumu ideal toplum değil. Olsa olsa insan örgütlenmesinin bir çeşidi olarak değerlendirilebilir. Ama bizde ilgisi yok. Biz bizim özelliklerimizi dikkate alan bir insan hakları bildirisini tercih ederiz. İnsan hakları evrensel mi? Herkes için aynı hak ve kurallar geçerli olabilir mi? Olamazsa bildirin nasıl oluyor da evrensel diye adlandırılıyor. Zeki Bedevi bildiriye yansıyan liberal görüşle dini görüş, özellikle de İslami görüş arasında dağlar kadar fark olduğunu söylüyor. İnsan hakları bizim gibi dindar insanların nefret ettiği bir söz. Çünkü dinde esas vurgu haklardan çok görevler üzerindedir. O yüzden bize göre bildirde sözü edilen haklar doğrudan doğruya dile getirilmemeli, sonuç olarak ortaya çıkmalı. Başkalarının yaşamını korumak, açları doyurmak, cahilleri eğitmek, hastaları tedavi etmek Allah'a karşı görevlerimizden biridir. Biz böyle düşünüldüğünde insan haklarının çok daha sağlam bir temeli olacağına inanıyoruz. Bunun nedeni Allah'a karşı görevlerinizin hiçbir zaman değişmemesi. Ama insanlar konusundaki algılamalarınız sürekli değişiyor. Karşımızdakinden nefret ettiğimizde onu hemen insan statüsünden çıkarıyoruz. O yüzden birinin düşmanı olanlar insan haklarını yitiriyor. Ama Allah'a hitap ederseniz o hiç değişmez. O yüzden göreviniz sağlam temellere dayanır. Ancak yazar Johannes Morsing bildirinin layık olmasının bir zayıflık değil, Aksine güçlülük olduğunu belirtiyor. Bildiri herkesin birey olarak temel ahlak ilkelerine uygun şekilde muamele görmesi gerektiğine inanan kişiler tarafından yazılmıştı. Bunu yazanlar bu ilkelerin bir rahip ya da herhangi bir din adamı ya da Kur'an ve İncil gibi kutsal kitaplar tarafından belirlenmesine gerek olmadığını düşünüyordu. Eğer ortada çok büyük bir insan hakları ihlali varsa, bunu anlamak için kutsal kitaba ihtiyacınız yoktur. Sadece normal bir insan vicdanı, duyarlılığı ve hassasiyeti yeterli. Bildiri layık bir belge ve işte tam da bu yüzden çeşitli kültürlere hitap edebilecek, dünyada giderek artan çoğulcu demokrasilere temel oluşturabilecek nitelikte. Evet, bildirinin kabul edilmesinden 50 yıl sonra, içerdiği maddelerin evrensel olup olmadığı hala tartışılıyor. Bir diğer tartışma konusuysa bildirinin daha çok bireysel haklara ağırlık verip vermediği. İslam toplumları başta olmak üzere bazı toplumlar en doğru toplumun yaratılabilmesi için belli haklar söz konusu olduğunda devletin kontrolü elinde bulundurması gerektiğine, bildirinin ise buna el vermediğine inanıyor. Öte yandan liberal yorumcular bildirinin ikinci yarısının bireysel değil, aksine toplumsal, ekonomik ve kültürel haklarla dolu olduğuna dikkat çekiyor. Tek farkınınsa, Devletten ya da toplumdan farklı düşünenin bunu açıkça söyleme hakkının olması olduğunu belirtiyorlar. Türkiye'de insan hakları evrensel bildirisini kabul etmiş ülkelerden biri. Başta Mersin'deki sokak çocuklarından verdiğimiz örnekte de olduğu gibi, insan hakları Türkiye'de bilinmeyen, tartışılmayan bir kavram değil. Ama önemli olan insan haklarının var olup olmadığı, benimsenip benimsenmediği tabii. İşte toplam 15 bölümden oluşacak bu insan hakları dizisinde Türkiye'nin en azından 50 yıldır yoğun şekilde tartıştığı insan haklarından ne anladığını, bunların uygulamada ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalışacağız.